Bugün yine bugünkü toplum için inerdi gibi içimde bir korku var. Rabbimin rahmetine ve mağfiretine sığınıyorum. Bu cüzde Allahu Teala cinlerin bile Kur'an'dan etkilenip Allah'a kul olduklarını haber veriyor. Kıyameti bunun için hatırlatıyor. Bu cüzdeki konulardan yani 66. cüzdeki konulardan biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kafirlerin karşısında güçlü bir orduyla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 Allah'ın eli onların eli üzerindeydi yani o adamlar o kadar değerli bereketli insanlar Allah onlardan razı olsun şefaatlerine zina eletsin Bu Hudeybiye olayı da 26. cüzün konularından birisidir ve Hucurat suresi İslam edebine ait ana kuralların anlatıldığı bir sure Hucurat suresi de 26. cüzdedir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olmak Ashab-ı kiramın